Evet şimdi Peygamber Aleyhisselam'ın hadislerine şu geçiyor. Mevcut olmayan malı satma diyor. Mevcut olmayan malı satmak bugün internet üzerinden satış hı hı. konusunu biraz içerebilir. Evet. Şimdi yani beyefendinin bir halıcıyla olan münasebeti var. Halı mevcut değil ancak gelme ihtimali var yani o an mevcut değil ama onun getirtilmesi mümkün. Hı hı. E, anlaşmanızı tam sağlam yapar. Hangi tür halı? Orada yazıyordur numarası. Hı hı hı. Rengi ne olacak? Aslı esası nedir? Bu anlaşmayı tam yapmanız lazım. Bu arada bir miktar para sizden isteyebilir. Çünkü e, belki vazgeçerseniz yani, e, malı getirecek. Evet. Efendim masraf edecek falan ona karşılık bir miktar isteyebilir. Hı hı. Yahut siz paranın tamamını verdiniz. Ancak bunların iyice kayıt altına alınması gerekiyor. Yani inkarı mümkün olmayacak. Bir hı. şekle dönüştürmeniz gerekiyor. Hı hı. Almadım kardeşim dediği zaman ispat edeceğiniz mutlaka bir şey olması. Belge olması belge. Yani. E, Bazı müesseseler vardır. Mesela bir mal alacaksınız mutlu, peşin alacaksanız parayı hemen alıyor hı hı. ama size diyor ki bir ay sonra teslim ederim e, müesseselerde bu artık e, usul haline gelmiş e, sizde tamam peşin almak istiyorum dediğinizde parayı anında veriyorsunuz ancak karşılığında ne veriyor para verdiğinize dair mutlaka bir belge makbuz. <gülüyor> makbuz veriyor bu ispatı yani ispat edebileceğiniz bir hal olması lazım. Yani. E, hayali şeyler olmaz. Hayal e, mahsulü şeyler satılamaz. Burada mal aslında mevcut ama orada değil. Yani getirilmesi de mümkün. Hı hı. Katalog e, Para peşin, mal veresiye diye mesela Resulullah Aleyhisselam döneminde selam akti yapılıyor idi. Veya istisna dediğimiz sipariş. Hı. E, sipariş ne demek? Bana şu ayakkabıdan efendim şu özellikte iki tane parayı da yatırıyorsunuz, sipariş veriyorsunuz. Mesela elle yapılıyorsa onu belirli bir zaman sonra yapıyorsa teslim ediyor. Anladım. Bunlar e, fıkhen caiz olan şeyler. Bunun gerekçesi de şu lihacetin nas deniyor. İnsanların böyle uygulamalara ihtiyacı var. Yani e, birinin belki paraya ihtiyacı var. Karşı taraf onu alacak, ona göre de işlem yapacak. Burada şu var ya aldanma aldatılma olmaması lazım. E, faize düşmemek gerekiyor. Bakınız faiz. E, ancak ne faiz ne değil bu konu önemli. E, bir buzdolabı satın alacaksınız. E, i̇ki türlü fiyat var orada. Diyor ki veya üç türlü olsun. Peşin alırsan. Peşin bin lira. Taksitli alırsan. Efendim 6 aylık vade olursa bin beş yüz. Bir sene vadeli olursa 2000 diyor diyelim. Burada fiyatlar tespit edilmiş. Burada aldatma yok. Bu faize girmez yani. Bu girmez. Bu tek bir fiyattır. Tamam. Bu üç fiyattan birini tercih ediyorsunuz. ay vadeli almak istiyorsanız 1500 TL üzerinden anlaşma hesap yapıyorsunuz. Ve ödemeleriniz de aylık neyse. Hı hı. Aylık olabilir, üç aylık olur anlaşma önemli. O kayıt altına alınması lazım. Ve şunu bilin, bilmek gerekiyor. Kur'an-ı Kerim'de en uzun ayet müdayene ayetidir. Borçlanma. Bunun da kayıt altına alınması emri orada var. Niye? İnsanoğlu unutabilir. Yani 100 lira verdiniz de 5 gün sonra onu 200 zannedebilirsiniz. Karşı tarafta yok 50 idi falan diyebilir. Yani bu ihanetten dolayı değil. İnsan nedir? Nisyan ile malüldür. Yani onun tam bir varlık. Mutlaka bunu e, çok yakınızda olsa, ticaret hayatınızda olsa bir kayıt altına alın. Hı hı. Yani şu kadar verdim, e, mal şu tarihte gelecek, şu hı hı. özellikte olacak meselesi var. E, bunlara dikkat edildiği takdirde hı hı. E, alışverişlerde fazla bir sıkıntı olmaz. Buna rağmen. Bir alışveriş bir ticaret yapacağım acaba faiz mi değil mi gibi bir konu söz konusu olduğunda yetkili hocaefendilere telefonla vesaire ulaşmak da hı hı. mümkündür.